Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaşıp hak ile batılın ayrıldığı o günde kulumuz Muhammed'e indirdiklerimize iman ettiyseniz bilin ki elde ettiğiniz herhangi bir ganimetin beşte biri Allah'a aittir. Bu kısım da Allah'ın Resulüne, O'nun yakınlarına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmışlara verilir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Hatırlayın o zamanı ki siz vadinin Medine'ye yakın kısmında, onlar da uzak kısmında bulunuyordu. Kervan ise sizden aşağıda, sahil tarafındaydı. Eğer harf için sözleşmiş olsaydınız, cesaretiniz kırılır ve sözünüzden dönerdiniz. Fakat Allah takdir buyurmuş olduğu hükmü yerine getirmek için sizi o şekilde karşılaştırdı. Ta ki helak olan, apaçık bir delili gördükten sonra helak olsun. Sağ kalan da, apaçık bir delili görerek, hayatta kalsın. Muhakkak ki Allah, her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. O zaman Allah, sana rüyanda, düşmanlarınızı az göstermişti. Eğer çok gösterseydi korkar, ve cihada çıkıp çıkmama hususunda, ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah, Allah, sizi korkudan ve ihtilaftan kurtarıp selamete erdirdi. Gönüllerde saklı olanı o elbette hakkıyla bilir. Onlarla karşılaştığınızdaysa, size zaaf vermemek için, onları sizin gözünüze az gösterdi. Onları harbe cesaretlendirmek için de, sizi onların gözüne az gösterdi. Ta ki Allah, takdir buyurmuş olduğu hükmü, Böylece yerine getirsin. Bütün işlerin dönüşü Allah'adır. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki zafere erişesiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve ihtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz de elden gider. Sabredin, muhakkak ki Allah Sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından çalım satarak, halka gösteriş yaparak ve insanları Allah yolundan alıkoyarak çıkanlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını ilmiyle kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını hoş göstermiş ve bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de sizin koruyucunuzum demişti. İki ordu karşı karşıya göründüğünde ise gerisin geri dönüverdi ve benim sizinle bir ilgim yok dedi. Ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı pek şiddetlidir. O zaman münafıklar ve kalplerinde iman zafı bulunanlar da bunları inançları aldattı. Kendilerinden kat kat büyük bir kuvvete meydan okuyorlar diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, muhakkak ki Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve O'nun her işi hikmet iledir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken, sen o kafirleri bir görseydin. Onlara, haydi yakıcı azabı tadın derler. Bu, kendi ellerinizle yaptıklarınızın cezasıdır. Yoksa Allah, kullarına haksızlık edecek değildir. Firavuna uyanların ve onlardan evvel gelip geçenlerin hal ve hareketleri de böyleydi. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Muhakkak ki Allah mutlak kuvvet sahibidir ve onun azabı pek şiddetlidir. Zira bir kavim kendisine verilen kabiliyet ve nimetlerin yönünü değiştirip de inkar ve isyana sapmadıkça Allah da onlara verdiği nimeti değiştirip azaba çevirmez. Ve Allah her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Tıpkı Firavun'a uyanlarla onlardan önce gelenlerin hali de böyleydi. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak ederek Firavun kavmini denizde boğduk. Onların hepsi de zalim kimselerdi. Muhakkak ki yeryüzünde yürüyen hayvanların Allah katında en şerlisi kafirlerdir. Artık onlar iman etmezler. Sen kendileriyle antlaşma yaptığın halde onlar her defasında pervasızca ahitlerini bozarlar harp meydanında yakaladığında onları darmadağın et ki, arkalarından onlara destek verenlere ibret olsun. Belki böylece akıllarını başlarına alırlar. Eğer bir kavmin hıyanetinden endişe edersen, antlaşmayı feshettiğini onlara açıkça ve adalet üzere bildir. Muhakkak ki Allah hainleri sevmez. Kafirler, Allah'ın azabından kurtulacaklarını sanmasınlar. Onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüzün yettiği her türlü kuvveti ve cihat için ayrılıp eğitilmiş atları hazır tutun ki, onunla Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve bunlardan başka sizin bilemediğiniz fakat Allah'ın bildiği düşmanlarınızı korkutasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size eksiksiz ödenir ve haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi hakkıyla bilen ancak O'dur. Barışa yanaşır görünerek hile yapmak isterlerse sana elbette Allah yeter. Sana yardımıyla ve müminlerle kuvvet veren O'dur. Müminlerin kalplerini kaynaştıran da O'dur. Eğer sen yeryüzündeki her şeyi verseydin, yine onların kalplerini kaynaştıramazdın. Fakat Allah, onların arasına ülfet ve muhabbet verdi. Muhakkak ki onun kudreti her şeye galiptir ve onun her işi hikmet iledir. Ey Peygamber! Sana da, sana uyan müminlere de Allah kafidir. Ey Peygamber! Müminleri cihada teşvik et. Sizden sabreden yirmi kişi olsa, iki yüz kişiye galip gelir. Sizden sabreden yüz kişi olsa, kafirlerden bin kişiye galip gelir. Çünkü onlar anlayıştan mahrum bir topluluktur. Şimdi ise Allah, sizde olan zaafı bildiği için, yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabreden yüz kişi olursa, iki yüz kişiye galip gelir. Sizden bin kişi de, Allah'ın izniyle, İki bin kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. Hiçbir peygambere yeryüzünde iyice kuvvetlenmedikçe, esir alıp fitye karşılığında onları serbest bırakarak, düşmanın kuvvetlenmesine sebep olmak uygun düşmez. Siz dünyanın geçici menfaatini istiyorsunuz. Allah ise size ahiret sevabını nasip etmek ister. Allah'ın kudreti her şeye galiptir. Ve onun her işi hikmet iledir. Eğer Allah sizi bağışlayacağını levh-i mahfuzda yazmış olmasaydı, Aldığınız fitye yüzünden size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldıklarınızı helal ve temiz olarak yiyin. Allah'tan da korkun, muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ey Peygamber! Elinizde esir olarak bulunanlara de ki, eğer Allah sizin kalbinizde bir hayır bulunduğunu bilirse, sizden alınmış olan fidyenin daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı da bağışlar. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Eğer onlar sana hıyanet etmek isterlerse, muhakkak ki bundan önce de Allah'a hıyanet etmişlerdi de, Allah onlara galip gelmen için sana imkan vermişti. Allah her şeyi hakkıyla bilir, onun her işi hikmetledir. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerle, onları barındırıp onlara yardım edenler birbirlerinin dostudur ve birbirlerine varis olurlar. İman edip de hicret etmemiş olanlar ise, onlar hicret edinceye kadar velayetleri size ait değildir ve birbirinize baris olamazsınız. Ancak onlar dinlerine tecavüz edilip de sizden yardım istedikleri takdirde aranızda antlaşma olan bir kavme karşı savaşmamak şartıyla onlara yardım etmek üzerinize borçtur. Allah ise işlediklerinizi hakkıyla görür. Kafirler de birbirinin dostudur. Eğer size emredileni yerine getirip, mümini dost, kafiri düşman bilmezseniz, yeryüzünde fitne çıkar ve pek büyük bir fesat meydana gelir. İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihat eden kimselerle onları barındıran ve onlara yardım eden kimselerse, gerçek müminlerin ta kendisidir. Onlar için günahlarından bağışlanma ve cennette tükenmez bir rızık vardır.'' Sonradan iman edip hicret eden ve sizinle beraber cihat edenler de sizdendir. Onlardan aralarında akrabalık bulunanlar ise Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha da yakındırlar. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Tevbe Suresi Müşriklerden aranızda anlaşma bulunanlara Allah ve Resulünden bir ihtardır. Dört ay müddetle yeryüzünde dolaşın ve bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz ve Allah elbette kafirleri rezil edecektir. Büyük haç gününde Allah ve Resulünden insanlara şunu ilan edin ki Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Tevbe ederseniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. İnkar edenleri ise acı bir azapla müjdele ancak müşriklerden aranızda anlaşma olup da bunu hiçbir şekilde ihlal etmemiş ve kimseye size karşı yardım etmemiş olanlar müstesnadır onlarla olan anlaşmalarınızı müddetlerinin sonuna kadar tamamlayın muhakkak ki Allah haksızlıktan sakınanları sever haram aylar çıkınca müşrikleri bulunduğunuz yerde öldürün esir alın hapsedin ve onların bütün yollarını tutun. Ancak onlar tevbe eder, namazlarını dosdoğru kılar ve zekatlarını verirlerse, siz de onları serbest bırakın. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Eğer müşriklerden biri eman dileyecek olursa, sen de ona eman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin, sonra da iman etmeyip yurduna dönmek isterse, onu emin olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar hak ve hakikati bilmez bir topluluktur. Müşrikler için Allah katında ve Resul'ü yanında nasıl bir ahit olabilir? Ancak Mescid-i Haram yakınında ahitleştikleriniz müstesnadır. Onlar ahitlerinde durdukları müddetçe siz de ahdinizde durun. Muhakkak ki Allah emir ve yasaklarına karşı gelmekten ve ahitlerini bozmaktan sakınanları sever. O müşriklerle nasıl ahit olabilir ki, onlar galip geldikleri takdirde ne yemin tanırlar, ne de ahit gözetirler. Onlar sözleriyle sizi hoşnut ederler. Kalpleri ise ahde vefadan uzaktır. Çoğu da yoldan çıkmış fasıklardır. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir dünya menfaati karşılığında değiştirdiler de, halkı onun yolundan alıkoydular. Gerçekten ne kötü bir şeydir işledikleri. Onlar bir mümin hakkında ne yeminlerini tutarlar, ne de ahit gözetirler. Onlar zulümle haddini aşmış olanların ta kendisidir. Eğer tevbe eder, namazlarını dosdoğru kılar ve zekatlarını verirlerse, Artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Biz ise bilen bir topluluk için ayetlerimizi böyle açıklarız. Eğer anlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozar ve dininize dil uzatırlarsa, siz de küfrün elebaşılarını öldürün, onlar için yeminin bir değeri yoktur. Belki böylece inkar ve isyanlarına son verirler. Öyle bir kavimle nasıl savaşmazsınız ki, yeminlerini bozmuş, Peygamberleri yurdundan çıkarmak için uğraşmış ve size karşı savaşı önce kendileri başlatmıştır. Onlardan korkar mısınız? Allah ise korkulmaya daha layıktır eğer gerçek müminlerseniz. Onlarla savaşın ki sizin elinizle Allah onları azaplandırsın, rezil etsin. Onlara karşı size yardım etsin, müminler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın ve kalplerindeki ıstırabı gidersin. Allah dilediğine tevbe nasip eder. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Her şeyi hikmetle yapar. Yoksa Allah içinizden cihat edenleri ve Allah'la Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ayırt etmeden kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah sizin bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Müşrikler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 İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. E yoksa siz hacılara su verip mescidi haramı imar etmeyi, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleriyle bir mi tutuyorsunuz? Allah katında bunlar bir olmaz. Ve Allah zalimler topluluğuna doğru yolu göstermez. İman eden, hicret eden ve Allah yolunda... Mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler Allah katında en yüksek derecededirler. Onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Rableri onları kendi katından bir rahmetle, rızasıyla ve onlar için hazırladığı daimi nimetlerle dolu cennetlerle müjdeler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Mükafatın büyüğü elbette Allah katındadır. Ey iman edenler, babalarınızı ve kardeşlerinizi eğer küfrü imana tercih etmişlerse dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendisidir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler, ''Size Allah'tan, Resulünden ve O'nun yolunda cihattan daha sevgili ise, o zaman Allah'ın azabı gelinceye kadar bekleyin. Allah kendisine itaatten çıkmış fasıklar topluluğuna yol göstermez. Muhakkak ki Allah pek çok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. O gün çokluğunuza güvenmiştiniz fakat bu size bir fayda vermedi.'' Yeryüzü o kadar genişliğiyle beraber size dar geldi ve arkanızı dönüp gittiniz. Sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine emniyet ve rahmetini indirdi. Görmediğiniz ordular indirdi ve kafirleri azaplandırdı. İşte kafirlerin cezası budur. Sonra da Allah bunun ardından dilediğine tevbe nasip eder. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak birer pisliktir. Bu seneden sonra mescidi harama yaklaşmasınlar. Eğer onların gelmemesi sebebiyle ticaretimiz azalır da fakirliğe düşeriz diye korkarsanız bilin ki Allah dilediği takdirde lütuf ve ihsanıyla sizi zengin kılacaktır. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir her işi hikmetle yapar. Kendilerine kitap verilmiş olanlardan Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldıklarını haram saymayan ve hak dini kendilerine din edinmeyen kimselerle size kendi elleriyle cizye verip karşınızda küçük duruma düşünceye kadar savaşın. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da ''Mesih Allah'ın oğludur.'' dediler. Bunların uydurdukları sözleridir. Kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzetirler. Allah onları kahretsin. Yüzleri nasıl da haktan çevriliyor. Onlar, hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i kendilerine Allah'tan başka birer Rab edindiler. Halbuki onlar tek bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı.'' Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah ise nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. Kafirler isterse hoşlanmasınlar. Onu bütün dinlerin üzerine yüceltmek için, Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen de O'dur. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar. Ey iman edenler! Hahamlardan ve papazlardan birçoğu halkın malını haksız yere yerler ve onları Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü biriktirip de onu Allah yolunda harcamayanları ise acı bir azapla müjdele. O gün bu altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılır da Alınları, yanları ve arkaları onunla dağlanır. İşte kendiniz için biriktirdiğiniz budur. Şimdi biriktirdiklerinizin tadına bakın denir. Gökleri ve yeri yarattığı gün, Allah katında ayların sayısı on iki olarak levh-i mahfuzda yazılmıştır. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru hesap budur. Bu ayların hürmetine karşı gelerek kendinize zulmetmeyin. Müşrikler nasıl topluca sizinle savaşıyorsa, siz de topluca onlarla cihat edin. Bilin ki Allah, emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınan takva sahipleriyle beraberdir. Bir ayın yasağını diğer aya tehir etmek, küfürde ziyadelikten başka bir şey değildir. Kafirler onunla sapıklığa düşerler de, Allah'ın haram kıldıklarının sayısını denkleştirmek için, Haram ayı bir sene helal, bir sene haram kabul ederler. Böylece Allah'ın haram ettiğini helal kılmak isterler. Kötülükleri kendilerine böylece hoş gösterilmiştir. Allah, kafirler topluluğuna yol göstermez. Ey iman edenler! Ne oldu size ki Allah yolunda seferber olun dendiği zaman ağırdan aldınız. Yoksa ahiret yerine dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının menfaati, ahiretin yanında pek az bir şeydir. Allah yolunda seferber olmazsanız, o sizin başınıza acı bir felaket verir ve yerinize sizden başka bir topluluğu getirir. Sizse ona hiçbir zarar vermiş olmazsınız. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Siz Allah'ın Resulüne yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir.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 Ve onun her işi hikmetledir. Kolaylıkta ve zorlukta hep birlikte harbe çıkın. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihat edin. Bunun sizin için ne büyük bir hayır olduğunu bir bilseniz. Eğer çabuk ele geçecek bir ganimet ve orta uzaklıkta bir sefer olsaydı sana uyarlardı. Fakat o meşekkatli mesafe onlara uzak geldi. Gücümüz yetseydi sizinle beraber sefere çıkardık diye Allah'a yemin edecekler. Onlar kendilerini helak ediyorlar. Allah ise onların yalancı olduklarını bilir. Allah seni affetsin. Niçin onlara izin verdin de doğru söyleyenler ortaya çıkıp yalancıların kim olduğunu bilinceye kadar beklemedin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, Malları ve canlarıyla cihat etmekten geri kalmak için izin istemezler. Allah ise takva sahiplerini hakkıyla bilir. Cihattan geri kalmak için izin isteyenler, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan ve kalpleri şüpheye tutulmuş kimselerdir. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Ancak Allah, cihada çıkmalarını istemedi ve onları koydu. Onlara, evlerinde oturanlarla beraber siz de oturun dendi. Eğer sizinle beraber cihada çıksalardı, sizin için fesattan başka bir şey arttırmazlar, fitne çıkarmak için aranızda koşuştururlardı. İçinizde ise onları can kulağıyla dinleyecekler vardır. Allah, zalimleri hakkıyla bilir. Muhakkak ki onlar bundan önce de fitne çıkarmak istemişler ve senin hakkında çeşitli işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi, Allah'ın yardım ve zafer vaadi gerçekleşti ve onlar hoşlanmadıkları halde İslam'ın diğer dinlere üstünlüğü meydana çıktı. Onlardan izin ver de beni fitneye düşürme diyenler vardır. Heyhat, onlar fitnenin ta içine düşmüşlerdir. Cehennem ise kafirleri her taraftan kuşatmıştır. Sana bir iyilik erişirse onları üzer. Başına bir musibet geldiğinde de iyi ki biz tedbirimizi önceden almışız derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası başımıza gelmez. Bizim dostumuz ve gözeticimiz O'dur. Öyleyse müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. De ki, bizim için bekleyeceğiniz ancak zafer veya şehitlik gibi iki güzellikten biridir. Biz ise Allah'ın sizi ya kendi katından veya bizim elimizle göndereceği bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Siz bekleye durun, biz de sizinle beraber bekliyoruz. De ki, ister kendi rızanızla, İster gönülsüzce bağışta bulunun, sizden kabul edilecek değildir. Muhakkak ki siz, Allah'a itaatten çıkmış bir topluluk oldunuz. Yaptıkları bağışların kabul edilmemesine sebep, Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza üşenerek gelmeleri, ve bağışlarını da istemeye istemeye yapmalarından başka bir şey değildir. Onların ne mallarının, ne de evlatlarının çokluğu seni imrendirmesin. Allah onları dünya hayatında bununla azaplandırmayı ve canlarının kafir olarak çıkmasını murat eder. Sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki sizden değillerdir. Fakat kafirlere yaptığınızı onlara da yapacaksınız diye ötleri patlayan bir toplulukturlar. Eğer sığınacak bir yer, bir mağara veya girecek bir delik bulsalardı sizden kurtulmak için koşarak oraya yönelirlerdi. Onlardan sadakalar hususunda sana dil uzatan da vardır. O sadakalardan kendilerine verildiğinde hoşlanırlar. Verilmediğinde hemen kızı verirler. Keşke onlar Allah ve Resulünün verdiğine razı olup da Allah bize yeter lütuf ve ihsanıyla Allah bize verecektir Resulü de. Biz ancak Allah'ın ihsanını ve rızasını isteriz demiş olsalardı. Zekat ancak fakirlere, yoksullara, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak kimselere, hürriyetine kavuşturulacak köle ve cariyelere, borçlulara, Allah yolunda harcanmaya ve yolda kalmışlara mahsustur. Zekatı Allah size böylece farz kılmıştır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, ve onun her işi hikmetledir. Onlardan peygamberi inciterek o ne söylense dinleyen bir kulaktır diyenler de vardır. De ki o sizin için Allah'ın ve müminlerin sözüne inanan hayırlı bir kulak ve sizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için ise pek acı bir azap vardır. Size hoş görünmek için Allah adına size yemin ederler. Eğer gerçekten mümin iseler, razı edilmeye Allah ve Resulü daha layıktır. Onlar bilmezler mi ki, Allah ve Resulüne kim karşı gelirse, onun için daimi olarak içinde kalmak üzere cehennem ateşi vardır. Bu ise büyük bir rezilliktir. Münafıklar, kalplerindeki nifakı onlara haber verecek bir surenin indirilmesinden çekiniyorlar. Onlara, siz eğlene durun de... Allah elbette sizin çekindiğiniz şeyi meydana çıkaracaktır. Onlara sorsan, biz söze dalmış şakalaşıyorduk derler. Sen de ki, Allah ile ve onun ayetleri ve Rasûlü ile mi eğleniyordunuz? Mazeret beyan etmeyin. Çünkü siz iman ettiğinizi söyledikten sonra tekrar kafir oldunuz. Eğer biz içinizden tevbe eden bir topluluğu affedersek... Diğer bir topluluğu da cürümlerinde ısrar ettikleri için azaba uğratırız. Münafık erkekler ve münafık kadınlar hep birbirine benzerler. Kötülüğe teşvik eder, iyilikten sakındırır, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unutmuş, Allah da onları rahmetinden mahrum bırakmıştır. Gerçekten münafıklar, Allah'a itaatten tamamıyla çıkmış kimselerdir. Münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere Allah cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlar orada ebediyen kalıcıdırlar. Cehennem onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için daimi bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de öncekiler gibisiniz. Üstelik onlar sizden daha kuvvetliydi ve malları ve evlatları daha da çoktu. Onlar bu dünyadaki nasiplerini aldılar. Siz de kendinizden evvel bu dünyadan nasiplerini alanlar gibi nasibinizi almak istediniz ve küfür bataklığına dalanlar gibi siz de o batağa daldınız. Öylelerinin bütün yaptıkları dünyada ve ahirette boşa çıkmıştır. Onlar hüsrana düşenlerin ta kendisidir. Onlardan evvel gelip geçen Nuh kavminin Ad ve Semud'un, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve Lüt kavminin haberleri kendilerine gelmedi mi? Peygamberleri onlara açık mucizeler getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar iyiliğe teşvik eder, kötülükten sakındırır, namazlarını dosdoğru kılar, zekatlarını verir, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah rahmetine eriştirecektir. Muhakkak ki Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve O'nun her işi hikmetledir. Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara Allah, ebedi olarak kalmak üzere, Altından ırmaklar akan cennetler Ve adın cennetlerinde Güzel meskenler vaat etmiştir Allah'ın rızası ise En büyük mükafattır En büyük kurtuluş da işte budur Ey peygamber Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et Ve onlara sertlik göster Onların varacakları yer cehennemdir Dönülecek ne kötü bir yerdir orası Söylemedik diye Allah'a yemin ediyorlar. Andolsun ki onlar o küfür sözünü söyleyip, Müslüman olduktan sonra tekrar küfre döndüler ve Resulullah'ı şehit etmek veya Müslümanları Medine'den çıkarmak gibi başaramayacakları bir işe yeltendiler. Onlar Allah ve Resulü, Allah'ın lütuf ve ihsanıyla kendilerini zengin ettiği için nankörlük edip, İntikam almaya kalkıyorlar. Tevbe ederlerse elbette onlar için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette acı bir azapla cezalandırır. Yeryüzünde de onlara ne bir dost bulunur, ne bir yardımcı. Bir de onlardan eğer Allah lütuf ve ihsanıyla bize verecek olursa biz de muhakkak ondan bağışta bulunur ve salih kimselerden oluruz diye Allah'a söz verenler vardır. Allah lütuf ve ihsanıyla onlara zenginlik verdiğinde ise cimrilik ettiler ve sözlerinden döndüler. Zaten onlar yüz çevirmeyi adet edinmişlerdir. Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyleyip durdukları için Allah da bu hareketlerinin akıbetini kendi huzuruna çıkacakları güne kadar kalplerinde kalacak bir nifaka çevirdi. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların içindekini de fısıltılarını da bilir ve Allah gayb âlemlerini hakkıyla bilir. Müminlerden gönül rızasıyla sadaka verenleri ve ancak güçlerinin yettiğini bulup bağışlayabilenleri ayıplayan ve onlarla alay edenlere gelince Allah da o kimseleri maskaraya çevirir. Onlar için acı bir azap vardır. Onlar adına ister af dile, ister dileme. Onlar için yetmiş kere mağfiret dilesen, yine Allah onları bağışlayacak değildir. Bu, onların Allah'ı ve Resulünü inkar etmiş olmaları yüzündendir. Allah, kendisine itaatten, kendi iradeleriyle çıkmış bir topluluğa yol göstermez. Resulullah'a karşı gelerek, seferden geri kalanlar, evlerinde oturdukları için keyiflendiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat etmek ise, onların hoşlarına gitmedi de, bu sıcakta cihada çıkmayın dediler, sen cehennem ateşi daha sıcaktır de, keşke anlayabilselerdi. Bırak biraz gülsünler, sonra çok ağlayacaklar. Bu, onların kendi kazandıklarının cezasıdır. Eğer Allah seni Medine'de kalanlardan, o münafıkların yanına döndürür de, onlar başka bir cihada çıkmak için, senden izin isteyecek olurlarsa, onlara de ki, ''Artık ebediyen benimle beraber cihada çıkamayacak ve benimle beraber düşmana karşı savaşamayacaksınız. Siz ilk defa oturmaya razı oldunuz.'' Bundan sonra da geride kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen hiçbir kimsenin asla namazını kılma ve kabrinin başında durma. Onlar Allah'ı ve Resulünü inkar etmişler ve Allah'a itaattan çıkmış olarak ölüp gitmişlerdir. Onların mallarının ve evlatlarının çokluğu da seni imrendirmesin. Allah bu mal ve evlat çokluğuyla onları dünyada azaplandırmak, ...ve cezalarını kafir olarak çıkarmak ister. Allah'a iman edin... ...ve onun Resulü ile beraber cihat edin... ...diyen bir sure indirildiğinde... ...onlardan güç ve servet sahibi olanlar... ...bizi bırak da evlerinde oturanlarla beraber kalalım diyerek... ...senden izin istediler. Onlar geride kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Onların kalpleri mühürlenmiştir... Artık hakkı anlayamazlar. Peygamber ve beraberindeki müminler ise mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. Dünyada zafer ve ahirette cennet işte onlarındır. Onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Allah onlara altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. En büyük kurtuluş işte budur. Bedevilerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de izin bile istemeksizin evlerinde oturdular. Onlardan kafir olanların başına acı bir azap gelecektir. Güçsüz durumda olanlara, hastalara ve harcayacak bir şey bulamadığı için cihada katılamayanlara, Allah ve Rasûlü'ne ihlasla iman ve itaat ettikleri takdirde bir günah yoktur. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunan kimseleri kınamak için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Şu kimseler üzerine de cihada katılamadıkları için bir günah yoktur ki, sana her gelişlerinde sizi bindirecek bir şey bulamadım derdin. Onlar da cihat için harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsüyle gözleri yaşla dolu olarak gönderlerdi. Mesul tutulacak kimseler, zengin oldukları halde cihada katılmamak için senden izin isteyenlerdir. Onlar geride kalanlarla beraber oturmaya razı olmuşlar. Allah da onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar yaptıklarının akıbetini bilemezler.